1102 numaralı konu, Cabir bin Abdullah'ın şefaati yalanlayan bir kişiye cevap vermesi. Tolk bin Habib şöyle anlatıyor. Eşabı ı Kiram'dan Cabir bin Abdullah ile karşılaşıncaya kadar şefaata benim kadar inanmayan bir kişi daha yoktu. Onunla karşılaştığımda kendisine cehenneme giren kimselerin ebediyen orada kalacaklarına dair bildiğim bütün ayetleri okudum. O ise bana şunları söyledi. Ey Tolk, sen Allah'ın kitabını benden daha çok okuduğunu ve Hazreti Peygamber'in sünnetini benden daha iyi bildiğini iddia edebilir misin? Bu senin okuduğun ayetlerde kastedilen edilen kimseler müşriklerdir. Şefaata mazhar olacak olanlarsa günah işlemiş olup da bundan dolayı azaba düşer olmuş ve sonra da azaptan çıkmış olanlardır. Bu sözlerinden sonra iki elini iki kulağına götürerek sözlerini şöyle sürdürdü, eğer Hazreti Peygamberin, onlar cehenneme girdikten sonra oradan çıkacaklardır, buyurduğunu duymamışsam şu kulaklarım sağır olsun, biz o zamanlar senin okuduğun bu ayeti kerimelerin hepsini okumaktaydık. Yezid el-Fakir şöyle anlatıyor, Cabir bin Abdillah'la konuşuyordum, bir ara, bazı kimseler cehennemden çıkacaklardır, dedi, ben buna inanmadığım için öfkelenerek şöyle dedim, bunu bir başkası söylemiş olsaydı şaşmazdım, fakat siz Hazreti Peygamberin sahabilerinin söylemesine şaşıyorum, Allah Teala'nın onlar ateşten çıkmayı isterler, fakat çıkamazlar, onlar için daimi bir azap vardır, Ma'at. 5 suresi 37, ayetini bildiğiniz halde bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz, bu sözlerim üzerine Cabir'in arkadaşları beni terslediler, fakat çok iyi birisi olan Cabir onlara, onun yakasını bırakınız, dedi ve sonra da bana dönerek şunları söyledi, o okuduğun ayet sadece kafirler içindir, şüphesiz ki, eğer yeryüzünde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli kafirlerin olsa ve onu kıyamet günü'nün azabından kendilerini kurtarmak için fidye olarak verseler yine de kendilerinden kabul olunmaz, onlar için elem verici bir azap vardır, onlar ateşten çıkmayı isterler, fakat çıkamazlar, onlar için daimi bir azap vardır. Ma'ayt 5 suresi 36-37 ila Bundan sonra da, sen Kur'an okumuyor musun, diye sordu. Okurum, hatta Kur'an'ı tamamen ezberledim, dedim. Bunun üzerine şunları söyledi. Peki Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de, gecenin bir kısmında kalk ve sana mahsus bir fazlalık olmak üzere onunla, Kur'an'la, namaz kıl, Rabbinin seni övgüye değer bir makama, makamı mahmılda, gön kırması umulur, İsra'a. 17 suresi 79, buyurmuyor mu, işte bu ayetteki, makamı Mahmud, şefaat makamıdır. Allah Teala günahlarından dolayı bazı kimseleri dilediği kadar cehennemde bırakacak ve yine dilediği bir zaman da oradan çıkaracaktır. Bu müddet zarfında da onlarla konuşmayacaktır. Bu hadiseden sonra artık şefaati yalanlamaktan vazgeçtim.